Evet Açık Radyo, Açık Dergi burası. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuyla konuşacağımızı dün akşam duyurmuştuk. Ve bu akşam da e, yine kadın cinayetlerini durdurmak için 2010'da kurulmuş olan platformun üyelerinden biri Fidan Ataselim'le telefon bağlantısında buluştuk. Hoş geldin yayına Fidan. Merhabalar. Merhabalar. E, bu akşam bir e, konser var. E, tabii bu bağlamda yine Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuyla ...ilgili konuşmak istiyoruz biz de birkaç evet. ka kelam etmek elbette 2010'da kurulmuştu platform. Öncelikle bunu söyleyelim ve içinde e, pek çok parti, pek çok oluşumu barındıran bir platform isminden de anlaşılacağı üzere. E, bu akşam Garaj İstanbul'da bir konser veriyorsunuz. Evet. Aylin Asım, bir Tezer, Çiğdem Erken, Erkan Oğur, Gündoğ Erken var... Güvenç Dağüstü'nü Hüsnü Arkan, Cahan Barbur ve Reddin sahne alacağı bir konser olacak bu. E, ve tüm geliri de kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çalışmalarına aktarılacak. Bunu belirtmiştiniz siz de bütün e, duyurduğunuz her şeyde. Öncelikle bu aralar ne yapıyor? Gündeminizde e, ne var? Bunu sorarak başlamak isterim ki Hı -hı. E, yani sen açıklamak istersen seviniriz. Tabii Şöyle söyleyeyim, özellikle bu yıl kadın cinayeti davalarında uygulanan indirimler çok öne çıktı. Ve her bir indirimin kadınları ölüme, ölümün kıyısına bir adım daha yaklaştırdığını gördük biz. Ve yani kadın cinayetlerine nasıl arttırıcı bir eksiste olduğunu gördük. Neydi bu indirimler? Sizler de görüyorsunuz haberlerden. Örneğin Ankara'da Hatice Kaçmaz kardeşimiz. ...bıçaklanarak öldürülüyor ve evlenme teklifini reddetti erkek tarafından. Mahkemede pişmanım diyor adam ve mahkeme hani tasarlanmış cinayet değildir diyerek... ...aşırı sevgi indirimi uyguluyor. Hı hı. Yahut başka davalarda duruşmalara takım elbiseyle geldikleri için... ...kırabat taktıkları için indirim alan kadın katilleri var, erkekler var... Ee, pişmanım dediği için ihal indirimi alan erkekler var ve bu indirimler e, katillerin e, çok kısa süre içerisinde yeniden dışarı çıkacağı anlamına geliyor ve toplumdaki özellikle de özgülen kadın kardeşlerimizin ailelerinde tüm toplumda e, çok büyük yaralayıcı vicdanlarında yaralayıcı bir e, etkiye sebebiyet veriyor. E, özellikle bunu en çok da hani tüm toplum olarak, tek ses olarak billendirildiği e, Özgecan Aslan kardeşimizin ölümünün evet. ardından e, bütün meydanlarda tüm toplum ayaklandı ve hani en çok bu gündeme geldi. İndirim uygulanmasın katillerine diyerek. ve evet. Bizim aslında 3 yıl önce biz meclise ceza kanunu ek madde önerisinde bulunmuştuk. Kadın cinayetlerinde indirimlerin uygulanmayacağı e, şekliyle düzenleme yapılmasını istemiştik. Hı hı. Fakat 3 yıl boyunca bu gerçekleşmedi. Özgecan'ın ardından Özgecan yasası diye adlandırıldı bu evet, doğru. teklifi. Ve bu neden önemli? Çünkü bir cezasızlık söz konusu. Yani hiçbir davada başka türlü davalarda olmadığı şekilde kadın cinayeti davalarına gelince konu kadın katillerine ayrıcalık tanımıyor ve indirimler uygulanıyor. <gülüyor> hı hı. Tabii ki. Bizler kurduğumuz günden bugüne kadar yüzü aşkın dava takip ediyoruz. Yani Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar, e, iç, iç, iç Anadolu'na kadar, Konya'sına, Diyarbakır'ına, Mardin, Yalova, Antalya birçok yere gidip geliyoruz. Gönüllü avukatlarımızla birlikte gönüllük üzerine kurulmuş ve çalışmalarını yürüten bir platform. E, bu davalardan hem zaten gördüğümüz bir şeydi artık tüm kamuoyu e, bunu, bunu söylüyor durumda. Ama bununla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıyor. Hı hı. E, bu düzenlemeler nasıl düzenleme? Bizim istediğimiz şey şu. Cezasızlığı ortadan kaldıran, indirimleri sınırlandıran, hakim takdir yetkisini maddi kıspaslaya bağlayan hükümlet istiyoruz. Hı hı. Ve bunun mümkün olduğunu da biliyoruz. E, üzerine çalıştay da yaparak hazırlıklarımızı da gerçekleştirdik. Hı hı. Ve e, örneğin bizim takip ettiklerimizden davaların %15'inde indirimler uygulanmadı. Şimdi bizler her e, aile özgülen kadın kardeşlerimizin aileleriyle birlikte davaları takip ederken adli önlerinde açıklamalar yapıyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz. Avukatlarımız davayı takip ediyor. Platform olarak müdahillik talebinde bulunuyoruz. Kabul edilen davalarımız var, edilmeyenlerimiz var. Biz hani takip ettiğimizde bir kamuoyu oluşturduğumuzda bu basınçla e, hakimler o kadar kolay e, indirim uygula, uygulayamayabiliyorlar. Evet. Ama bizim takip etmemizden ama indirim uygulanan davalar da var. <Gülüyor> ee, o açıdan e, konu o halkınlerin inisiyatifiine bırakılmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü bırakıldığı anda genel eğilim e, indirimler uygulamak yönünde oluyor. Yani... Ama bizde yani... Özür dilerim ben de böldüm ama bir yandan da e, mesela aslında hakimlerin e, yani aslında erkek adalet diye uzun uzun konuştuğumuz, üzerine konuştuğumuz bir durum var. Tam da bu evet. yüzden belki de hakimlerin kararına ve inisiyatifine bırakmamak e, sebebiyle evet. de ortaya çıkmış bir oluşum olduğunu düşünüyorum platformun. E, katılır mısın? Evet aynen öyle. Çünkü hem kadınların gerçekten korunuyor olması ile ilgili de böyle bir problem söz konusuydu. Örneğin eski yasaya göre koruma talep eden her kadın korunamıyordu. Koruma hakkına sahip değildi. Resmi olarak evli olmanız gerekirdi. Ama o eski yasa işte Ankara'da öldürülen Ayşe Paşalı'yı korumadı. Neden? Çünkü eski kocası tarafından şiddet görüyordu Ayşe Paşalı. Hı hı. Ama o dönemde nasıl bir toplumsal muhalefetin yükselmesi tüm kadın ödü olarak hep birlikte yasa hazırlığı içerisine girdik ve 6284 sayılı yasanın çıkmasını sağladık. Hı hı. Şimdi bu yasaya göre örneğin eskiden Evli olmanız gerekiyordu koruma talep edebilmenin için. Hı -hı. Şu anda koruma talep edebilen her kadın koruma alma hakkı var. Hı -hı. Yani ne demek istiyorum? Ee, i̇mam nikahlıysanız da, sevgiliniz tarafından şiddet görüyorsanız da... ...veyahut hiç tanımadığınız erkekleri ettiğiniz için şiddet görebiliyorsunuz, tesis alabiliyorsunuz. Evet. Her durumda yani her tür ilişki biçiminde, şiddet biçiminde koruma talep etme hakkına sahipsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bunda uygulanmasında problemler var... Evet büyük problemlerle uğraşıyoruz ama bir hakkın yasada tanımlanıyor olması bizi, bizi sulucu almamıza bir adım daha yaklaştırıyor. En azından şu anda problem yaşadığımız zaman yasayı ihlal ediyorsunuz. Deykenin yani bir kamuoyu yarattığımız zaman uygulamak zorunda kalıyorlar. Hı hı. O açıdan şimdi de e, bir, bu cezasızlığın ortadan kaldırılması çok kritik bir süreç. Ayşipaşa döneminde koruma yasası nasıl çıktıysa Özgecan Aslan'dan sonra da e, cezasızlığı ortadan kaldıracak olan e, FDK'nın tadil edilmesini istiyoruz. Esasen İstanbul Sözleşmesi'ni e, esas alarak. Buna göre bir düzenleme yapılırsa o zaman e, işler, e, erkekler, şiddet uygulayan erkekler açıklamadan o kadar kolay olmayacak. Neden? Hı. Çünkü şu anda mahkemelerde ne söyledikleri zaman, nasıl bir cinayeti işledikleri zaman hangi indimleri alabileceklerini çok iyi biliyorlar. Ve tıpkı tiyatro İzler gibi o mahkeme salonlarında Çok seviyordum Erkekliğime hakaret etti Çok pişmanım, kravat takıyorum Çok saygınım Örneğin bir örnek Diyarbakır'da <gülüyor> Tecavüzde uğrayan e, Kadın kardeşimizin davasında e, Adama saygın tutum indirimi veriliyor Yani biz hmm. diyoruz ki Tecavüzün saygın tutumu Cinayetlerin iyi hali olmaz Çünkü siz bu adaleti tesis etmezseniz ee, ...insanlar başka yollara başvurmaya başlarlar. Bizim Hı. istediğimiz bir intikam e, düşüncesinin yayılması değil. Evet cezasızlıktan yani... kasıt da tam olarak bu değil değil mi yani? Hani bir yandan ki, e, ki, şeyde tartışılan bir durum ya yani her şeye... E, ...Über cezalar kesmek ve ceza üzerinden bir toplum yaratmaya da delalet değil bu. Aslında cezaların arttığı dönemde bunların caydırıcı olabileceğine dair de... ...işaretleriniz var elinize ve bunların üzerine söylüyorsunuz cezasızlığı. Yani tabii ki yani şu anlamda hani e, biz idamı savunmuyoruz. Bizler e, platform olarak kadın etmeyi savunmuyoruz. Hı hı. Bizim söylediğimiz şey tabii ki insan hakları çerçevesinde bir düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin çizdiği çerçeve doğrultusunda. Biz bir de yani tam tersine ilk az önce de söylediğim gibi kadın cinayeti davalarında tam aksi diğer davalardan tam tersi bir durum yaşıyoruz. Yani hani Normalde başka davalarda indirimler uygulanmazken bir kadın öldürdüğü zaman bir erkek çok rahat indirimler verilebiliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Tam da öyle. Hani bunun e, yerine getiriliyor olması lazım ki bir caydırıcı etki olabilsin. Ne yazık ki evet. şu anki hukuk sistemimizde ve toplum düzenimizde yapılabilecek. En iyi şey bu hani isterdik gibi tabii hani ceza o türlü bir hani ceza olmadan da insanlar Hı -hı. dokunmaya yeniden kazandırılabilsin. Hı -hı. Bir dönüşüm sağlanılabilsin. Hı -hı. Ama şu anda öyle bir dönemde değiliz ve indirimler uygulandıkça kadınlar özürülmeye devam eder ve kadın cinayetlerinde bir artma eğilimi oluyor. Evet peki mi... bir örnek söylemek isterim. Lütfen. Hani bu kadar karamsar bir tablo da çizmiş olmayayım. Şimdi mümkün kadın cinayetlerini durdurmak. Örneğin Özgücan davasında kararında biz hep şunu söyledik: Bu emsal teşkil etmeli. Hı. İndirimler, indirim haberlerine dikkat ederseniz basında da hep ardarda arda Hatice Kaçmaz'ın e, katiline indirim uygulanıyor. Hemen başka bir davada iyi indirimi uygulanıyor. Diyarbakır'da tecavüz davasında e, saydım için indirimi uygulanıyor. Ardı teşhisı sıra geliyor. Özgücan kararında katillere hiçbir indirimin uygulanmıyor olması. Ee, bunun ardından annenin yine takip ettiğiniz Sedef Berberoğlu davasında İstanbul'da Selim'e günaydın davasında <gülüyor> Katillere hiçbir indirim uygulanmadı. Evet. Şöyle bir örnekten bahsetmek isterim. Örneğin 15 Aralık tarihinde Özge Can Aslan davasının gerekçeli karar da açıklanmıştı ve müebbete evet. çarptırıldılar. Arkasından 28 Aralık tarihinde verilen yani İzmir'deki bir kadın cinayeti haberinde davasında daha doğrusu 28 Aralık'ta Özgecan Aslan kararı uygulandı. Bunların hepsi birbirine evet, etkileyen evet. ve domino etkisi yaratan evet, e, durumlardır. E, o yüzden belki de biz bu diyoruz ki e, yani hani buna da buna da kalmasın. Çünkü Hı -hı. bizim bilemediğimiz mücved davalar oluyor. Yani, yani 2014 yılında 294, 2015 yılında 303 kadın öldürüldü. Yani bizim takip ettiğimiz ise hani yüzü aşkın dava diyoruz ama bizim ulaşamadığımız... ya da yani bilmediğimiz çokça kadın cinayeti davaları var. O yüzden evet. bütün kadınlar için e, bu yasanın çıkması önemli diyoruz. Şunu sormak isterim. Mümkün müdür acaba kadın cinayetlerini durduracağız platformuna katılması, kişilerin bireysel olarak bir destekte bulunması bu e, yapılabilir ki, bir şey mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani bizim zaten... Ee, şöyle düşünüyoruz, her kadının ve toplumdaki herkesin kadın cinayetlerini durdurmak için yapabileceği çok fazla şey var. Hı hı. Bütünlükte bir süre işletiyoruz. Yani aklınıza gelen her şey, yani basını materyallerimizden tutun. Örneğin şimdi hani davalara gidebilmek için, il, diğer illere gidebilmek için çok da maddi ihtiyacımız, ihtiyacımız da doğuyor. Gönüllük üzerine bir platform olduğumuz için de. ...öyle çok büyük büyük diyerek kalemlerimiz yok. Hı -hı. Ajanda bastırdık örneğin... ...2016 kadın ajandası bastırdık ...onun satışını yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Hem e, içerik olarak zengin bir... E, ...zemin olması açısından... ...Kadın Hareketi Dergisi basıyoruz... ...iki ayda bir. Onu Hı -hı. tüm topluma sunuyoruz. Evet. Örneğin bu akşamki konser... ...ve bunun için yapılıyor. Hani e, bir maddi getirisi de olsun diye... ...hem de bir kamuoyu oluşturmak için. Örneğin de hani... Bütün kararlarımızı, çalışmalarımızı e, herkese açık olan, bütün kadınlara açık olan toplantılarımızda karar veriyoruz. E, orada zaten önerilerle şekilleniyor tüm çalışmalarımız. O açıdan da bütün kadın kardeşlerimizi durduracağız. erken internet adresine ...girmeye çalışmalara katılmak istiyorum... ...butonuna tıklamaya davet ediyorum... Evet. ...bir saat içerisinde sizi arıyor olacağız... ...eminim ki sizin de yapacağınız çok şey olacaktır... ...diye düşünüyorum... Evet, durduracağız.com adresi dedik... ...bu akşam da <gülüyor> bir konser... <gülüyor> ...pardon.net pardon, dedik... Evet. E, ...bu akşam da bir konser yapılacak... ...Garaj İstanbul'da... E, ...hala insanların... ...en azından katılmanız için geç değil... E, ...saat 8.30'da başlayacak... ...diye düşünüyorum konser... Evet, sekizde kapı açılışı var. Hı hı. O yüzden öyle e, Saat sekiz buçuktan itibaren Garaj İstanbul'da olacak ekip diyelim. Çok teşekkür ederiz Fidan katıldığın için yayınımıza. Ben yayınınıza. teşekkür ediyorum. Yine görüşmek Hoş üzere. Hoşçakal.